Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Fikret yok. Bugün Fikret yok. E, i̇şler yoğun. Ben varım. E, bugün gün yani e, bir, son, bir önceki programda işte gıda müşterekleri, müşterekler konuşuyoruz zaten bir süredir. Gıda müştereklerinden bahsetmiştik aslında. Bu programda da e, nasıl bir şey gıda müşterekleri, bunun etrafımızda örneği var mı diye düşünerek e, bir, birkaç arkadaşla beraber söyleşi yapmayı planlıyorduk ama Artvin gündemi e, çok sıcak oldu. Şimdi bence hala sıcak ve sıcak tutulması gereken bir günden. Ee, o yüzden biraz böyle artvin üzerinden Türkiye'de e, son dönem şimdi müşterekler var mı, ne oluyor onlara büyüme ile bunların alakası falan gibi bir şey konuşalım istedik. Ee, şimdi malum proje dur yani proje durduruldu demeyeyim de proje e, en azından hukuki, hukuki sürecin e, sonuçlanması beklen. ...mesine karar verildi. Bu bile zaten... ...yani bizim kazanım olarak düşündüğümüz... ...az önce Arif e, Ali da... ...siz de söylediğiniz evet. Ömer abi... ...söylediği gibi... ...yani bir, bir şöyle bir süreç var zaten... ...hukuki süreç ancak toplumsal muhalefet varsa... E, ...işte biraz aslına yakın... <gülüyor> ...işletilebiliyor ama... ...bunun bile kazanım olduğu... ...bir gündeyiz, e, günlerdeyiz... ...bir yandan da şu var tabii... E, ...Artvin'de sadece Cerrattepe'de bir tehdit yok... Artvin'de bir de Ceyrattepe'de sadece bakır madeni tehdidi yok ee, bildiğim kadarıyla Ceyrattepe aynı zamanda altın madeni içinde e, nizamızda başvuruları var. Aynı zamanda Artvin'in birçok ilçesinde e, nasıl diyeyim e, te, yani bir e, ön inceleme aramaları da yapılıyor yani bir maden saldırısı zaten Artvin'e karşı var. Bunun yanı sıra zaten Artvin'de çok uzun yani uzun süredir ve çok sayıda hes e, projesi var yani Artvin halkı daha daha geniş olarak Doğu Karadeniz halkı zaten böyle bir e, ekolojik saldırı altında. E, şimdi bir de bunun yanına şunu koyalım. E, Başbakan e, projenin işte hukuki süreci bekleyeceğini, be, projenin başlaması için hukuki sürecin bekletileceğini söylediğinde dikkatinizi çekmiştir sizin de. E, doğayı biz koruyacağız işte el ele koruyacağız beraber koruyacağız e, gibi bir cümlenin arkasından ama tabii ki doğal kaynakları da ekonomiye katacağız. Evet. <gülüyor> Tam olarak cümlesi neydi hatırlamıyorum ama e, yani böyle bir e, şey var e, programın as, asıl işte temasını düşündüğümüzde yani büyümenin ekonomi politiğinden bahsediyoruz. E tabii ki doğal kaynakları e, büyümeye katacağız yani burada zaten. Bir o doğal kaynakların üzerinde kim söz sahibi kim e, yani bu müşterekler dediğimiz şeyler aslında doğal kaynaklarda e, niye kim karar veriyor buna ve kimin büyümesine katılacak. İkincisi işte bu, e, bütün bu projeleri aslında meşru kılmak için e, hepimizin işte büyüyeceğiz ve hepimiz sanki bundan ihtiya olacağızmış gibi bir söylemek evet, tekrar Ben geçiririm. istersen buldum da şeyi tam açıklamayı ben söyleyeyim. Artvin dünyanın en güzel coğrafyalarından birisidir. Her birinin korunması bizim için asli bir görevdir dedikten sonra Davutoğlu Başbakan. Zengin maden kaynaklarımızı değerlendirmek de görevimizdir. Hı hı. Hangi görüşte olursa, olursak olalım şu konuda anlaşabilmeliyiz diyor ki bence can alıcı e, tespit bu. Bu ülkenin taşını, toprağını, suyunu koruyacağız. Aynı şekilde bu ülkenin doğal kaynaklarının da ekonomiye bir katkı olarak sunulması için çalışacağız. Bunlar birbiriyle çalışan, çatışan tutumlar değil demiş ki ben aynı fikirde değilim. <gülüyor> ben de değilim. Yani bunlar ister istemez birbirine çatışan tutumlar. Evet, bu bütün dünyanın da yıkımına giden anahtar cümle bu zaten. Aynen yani e, iktisadi bir e, mantığa zaten tabi tuttuğunuz zaman doğayı ve işte o zaman doğayı sadece kaynaklardan teşekkül görüyorsunuz yani işte su ancak bir enerji üretirse anlamlı ya da işte su tarımsal sulamada kullanıldığı zaman anlamlı ama su paylaşılan ve bizi tekrar tekrar üreten ve bizim ...parçası olduğumuz doğanın bizim kadar parçası olan bir varlık olarak değerlenmiyor iktisadi mantıkta. Kurumsal mantıkta da öyle değil mi? Yani çevre ve şehircilik bakanlığı diyoruz. Yani hem çevreyle hem de şehircilikle aynı kişilerin, aynı yetkililerin ilgilenmesini bekliyoruz. Tabii ki. Yani zaten böyle bir anlayışın üzerine kurulmuş bir ulus devlet kurumsallığından bahsediyoruz. Hem doğayı ve insanları okunur kılmak ve yani hani yönetmek... Hem de onu aslında belli bir amaca doğru yönetmek ve bu amaç da büyümeyi sağlamak. Yani kurumsal mantıkta tabii ki böyle. Ama şöyle de bir şey var. Yani devletin çelişen kurumsal mantıkları olabilir. Müşterekler bağlamında da baktığımızda bir kamu yararı tırnak içinde gözetmek, kamu yararını gözetmek. Bunu... Tabii nasıl işlevselleştir diye önemli olabilir ama yani müşterekleri mesela ortak kullanımda tutmak e, kamu yararı açısından devletin isteyebileceği bir şey olabilir. İstediği dönemler de olabilir. E, ya da toplumsal muhalefet bunu ona zorlar. Ama e, başka bir sayiki de olabilir devletin. Bu da hani. Ee, ne pahasına olursa olsun ve özellikle de özel sektör güdümlü bir büyümeyi hayata geçirmek olabilir. Evet yani çevre ve şehircilik e, Can'ın da söylediği bir oksimoron dediğimiz şey evet. yani birbiriyle bağdaşması imkansız ama bence aynı konu aynı oksimoron durumu e, Başbakan'ın tam da bu en kritik noktada Cerat Tepe ve Artvin noktasında söylediği şu sözde de aynen yani e, Doğal e, zenginliğimizin korunmasına dair aldığımız tedbirlere rağmen biz zenginliklerimizin yer altında kalmasını istiyoruz derlerse bunu hoş karşılamamız mümkün değildir diyor yani ab altından da çok ciddi bir sopa göstermiş. Evet. ...bir takım illegal gösterilere girilmeye çalışılırsa... ...kamu düzeni yapılacaktır. Ne demek bilmiyorum. Yapacak, yapacak. Kamu düzeni yapılacaktır. Bunu istismar eden çevrelere de izin vermeyiniz... ...bütün Artvin'li kardeşlerime sesleniyorum demiş. Bu bu meselenin burada pek kalmayacağını... ...yani bunun kazanım olarak bazı gazetelerde görülüyor... İşte. Tarafta bugün mesela Cerrah Tepe'yi durdurdu gibi bir... E, evet yani kimin durdurdu? <gülüyor> kimin durdurdu deyip e, Davutoğlu'nun bir resmini koyarak taraf gazetesi de artık demek ki yeni bir ee, politik. Yani e, işte, ediyor, evet. Bir de biliyorsunuz e, bunu burada da çok konuşuyoruz yani e, söz konusu olan büyümecilik olduğu zaman... Yani bizim enerjiye ihtiyacımız var, madenlere ihtiyacımız var, yeraltı zenginliklerimiz orada kalıyor, işte kuruyor. Biz onları kullan, yani burada e, ideolojiler ötesi bir e, aslında şey var. Yani konsensus sağlanıyor genellikle. Tabii ki yani hani bizim paraya, yani bizim büyüme ihtiyacımız var, ülkemizin büyüme ihtiyacı var. O yüzden. ...doğa kaynakları kullanacağız... ...noktasında evet, bu şimdi. Tepeden bakan bir mantık... ...ve kamu düzenini sağlayacağız diyor... ...işte üstün kamu yararı dedikleri... Aynen ...burada ama. ilginç bir çelişki de... ...gözle çarpıyor yani çelişki demeyeyim de... ...ilginç bir... ...durum var... ...Taraf Gazetesi Cerat Tepe'yi durdurdu diye... ...kocaman bir manşet atarken... Cumhuriyet gazetesi de durdurdu manşetini atmış ama halk durdurdu. Evet. Diyor. Bence ben de doğru tespit oydu, ben de şey bu. Oldu. Cumhuriyet döver bence. <gülüyor> Cumhuriyet <gülüyor> Evet Cumhuriyet yani. eli olur. <gülüyor> olur. Cerahatepe evet. direnişi şimdilik olumlu sonuç verdi diyor üst başlığında. Maden çalışmaları hukuki sürecin sonuna kadar ötelendi demiş. He. Ama yani Daha e, doğru bir yorum yani. Evet ve ardından da niler kuşkulu diye de yorumlar var Akşamki Belki akşamki yürüyüşte de Cep telefonlarının flashlarını açarak Maden çalışmalarını protesto eden Binlerce kişinin Fotoğrafını da koyunca Kimin oldu belli, belli oluyor, oluyor. Aslında evet. yani bu şey açısından çok Artvin'deki direniş yani şöyle bir hafta içinde devlet tarafından özellikle çevre e, mücadeleleri ve yani ekolojiye dair genel olarak söylenebilecek ve yani son 15 senedir söylenmiş bütün söylemleri sırayla söylediler. Önce evet. yani ciddi bir itibarsızlaştırma e, işte ciddiye almama ondan sonra... Hani e, güvenlik tehdidi bunlara işte yani e, bu oyunlara gelmeyin Artvinli kardeşlerim dışarıdan geliyor bu çevreciler e, şeyleri istemezlikçülük e, şeyi ne de söyledi devlet işte yani ne yapacağız yapmamız lazım en son işte yani bunu birazcık çevirerek tabii ki yer kaynaklarımızı kullanacağız e, ülkemizin büyümesi kalkınması için falan bütün bir tane sonuuttun e, asıl çevreci biziz. Ha, o da evet gittik. kaç ağaç diktik evet. ve asıl çevrecilik evet. yapılacaksa onu da en iyi ben yaparım. Bu da yani aslında devletin sadece AKP döneminde değil daha önceden de evet, evet, e tabii. çok yani hani biz koruyoruz bakın bilmem kaç. tane beri Miliye belki Parkı de. Var. Evet. Ama yani 70'lerde falan da 70 yani sonuçta olabilir, hani. Benim bütün gençliğim için söylenme gençliği. Benim hafızam geziğiyle şey yani. yani. başladığı için. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse öyle de öyle demeyelim. Şunu aslında söylemek lazım birazcık da şimdi devlet aklının daha böyle bir neoliberalizm dediğimiz şeyle çok daha iktisadi bir akıla özellikle de AKP döneminde ona yaklaştığını görüyoruz. İktisadi akıl ne der? Mekanı düşünün, kent içindeki mekanı ve müşterekleri yine yani düşünürken e bunlar ne olsun? Baktığınız zaman eğer verimlilik esasında yani ki iktisadın esasında verimlilik var en çok getiriyi, Getirecek şekilde biz bunları tahsis edeceksek tabii ki doğ doğayı korumak e, mali açıdan şey değil, e, mantıklı olan değil, iktisadi açıdan mantıklı olan değil. Kamu yararını korumak iktisadi açıdan mantıklı olmayabilir. Burada bir şey var tabii, e, ekolojik ve sosyal maliyetlerin çok fazla... E, dikkate alınmaması var bu tür bir iktisadi bir mantıkta ama bu tür şeyler dikkate alınsa bile tabii ki biz hayatımızı, ortak varlıklarımızı, ortak zenginliğimizi düşünürken, yönetirken tamamen iktisadi bir mantı düşünmek istemiyor olabiliriz. Ee, i̇kinci olarak birazcık bir artık ortaya çıkan e, sürecin yani bu konuları tabii ki ilgilenenler de radyo, bu, yani açık radyonun dinleyicileri de çok daha net yani takip ediyor ve biliyordur. İstisnai bir süreç olmaması. Ee, bunun bir hukuki altyapısı var e, ki son belki 15 senedir hukuki zeminin geniş bir şekilde de, e, dönüşmesiyle e, bir takım özellikle de koruma koruma altındaki alanlara dair yasal altyapının e, ge gevşetildiğini görüyoruz. İşte bunun içinde. de... Ne var? Mesela turizm teşvik kanunu var, maden kanunu var, orman kanunu var, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu var, mera kanunu var, kıyı kanunlarında yapılan değişiklikler var, kentsel mekana dair yapılan bir takım değişiklikler var. Bunlarla şunu görüyoruz yani özellikle enerji, maden ve inşaat gibi mekanın ve doğanın mekanı ve doğaya el konulmasına dayanan özellikle yani mekanlı ve doğayı talan eden sektörlerin daha kolay büyüyebilmesi için bu kanunların çok gevşetildiğini işte mesela evet. iki beyan e, arazileri kanunu ya da mera statüsünden e, daha kolay çıkarılması mera topraklarının ee, zeytinlik yani çok e, gündemde olan zeytinlik yasa tasarısı e, ile mesela işte 25 dönümün altındaki zeytinlik arazilerin zeytinlik statüsünden çıkarılması söz konusu. Bu ne oluyor? Şimdi bir takım topraklar bir takım statülerde olduğu zaman merak, orman, zeytin gibi belli koruma kuralları var bunların. Mesela zeytinliklerin belli bir e, uzaklığı yani içinde ve belli bir uzaklıktan e, yakınında. ...bacalı endüstri yapılması yasak. Ee, ormanlar için de... ...meralar için de bu tür şeyler... E, ...söz konusu koruma kuralları... ...bunlar e, gevşetildiği zaman... ...ve belli araziler bu statülerden çıkarıldığı zaman... ...buralarda imara açılması... ...işte enerji projelerinin yapılması... ...ya da maden ocaklarının açılması... E, ...turizme verilmesi... ...çok daha kolaylaşıyor. Şimdi bunu böyle daha... E, ...kapsamlı gördüğümüzde... ...yani Artvin'de olan şey aslında... E, daha kapsamlı olarak Türkiye'de son 20 senedir belki 15 senedir diyelim e, gördüğümüz şey ve bu programda daha önce konuştuğumuz ve Marx'ın böyle 18. yüzyıl 19. yüzyıl <gülüyor> İngiltere'si için bahsettiği çitleme yasaları gibi bir şeye tekabül evet, ediyor. Aynen da. öyle yani çok ilginç bu çünkü bir yandan da demin sözünü ettiğimiz şey yani gerek başbakan gerekse de daha önce cumhurbaşkanı. <gülüyor> ...olarak... ...söylenen işte çevrecinin daniskası... ...bizi ve her zaman söylenen... ...Orman ve Su İşleri Bakanı'nın... ...nerediyse gün aşırı... ...söylediği bir şey işte yerine... Bir ...misliyle ağaç dikeceğiz... ...söylemi de devam etmiş... ...zaten diyor ki mesela ağaç kaybına... ...izin verilmeyecektir diyor Davutoğlu... <gülüyor> ...Artvin'in, Cerat Tepe'nin zarar görmemesine özen gösterilecek. Bu tedbirler bizim çevreye gösterdiğimiz hassasiyeti ortaya koymaktadır diyor. E, ve e, kamu düzenini sağlar. Şimdi e, halbuki mesela e, Sinan Erensü de yazmıştı... ...çok ilginç detaylara <gülüyor> çok bakarak yapıyor... 50.000'den fazla ağacın kesileceği garanti. Hı hı hı. Bunun hiç bahsi evet. geçmiyor. Üstelik de onun ötesinden mesela teleferikten falan bahsetmiş. Kapalı galeriler ve teleferikle şey yapılacak. Onların ne kadar aslında aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Evet. Sinan'ın Ayrıntı evet yazı da. Sinan arkadaşım, <gülüyor> arkadaşım da çok sevdim. Onu da bir selam gönderelim. Ee, yani, tabii yani bir böyle yani ne bileyim 50 bin ağaç dikilebilir mi? Ya da hiç ağaç oradan e, kaybedilmeden bu yapılabilir mi? Bu başka bir sorun. Yani şu tür bir bakış açısı zaten işte büyümeci ve yani belki büyümecinin öde, ötesinde de çok modern yani modernizmle gelen bir bakış açısı birazcık daha. Yani... Doğa dediğimiz ya da orman dediğimiz ağaçlardan ibaret bir şeydir. Yani o ormanın sanki yani o ekosistemin kendisi ağaçların ötesinde o ormanın içinde yaşayan canlılar, o ormanın tarihi, o ormana atfedilen kültürel ve toplumsal değerler, o ormanın yani ormanla beraber evrilen aslında toplumsallığı tamamen yok yani yok sayan teker teker elli bin ya da işte otuz bin kaç tane ise ağaçların toplamına ağaçla, evet yani işin ilginç tarafı da bunu bir bakış bu, bunu vahdeti vücut gibi yani bütünsel tamamen holistik bir dini anlayışı da sürekli savunan insanlar savunuyor evet aslında <gülüyor> yani her şey bir bütündür yaradanı yani evet. yaradılanı yaradandan dolayı severiz diyen bir bütünlüğü Öngören bir ideoloji. Evet, öyle bir din, kozmolojiden kozmoloji aslında şey hareket Anlatan, <gülüyor> sürekli söyleyen insanlar ne olacak ya, kesilir ağaç biz de yerine mislisiyle dikeriz diye. Tamamen bunun aksi yönde bir şeyi de büyük Aha. bir rahatlıkla savunabiliyorlar. Ee, evet ee, ve e, yani bunun savunulması yani bir bu, bu var. İkincisi belki birazcık da yani kaç tane ağaç onun yerine dikildi nin hani bir adım gerisinde yani orada yaşayanları ve o müşterek alanları o ortak zenginliği ağaçları suyu yaylaları kullananları kullanmayı bırakın senelerdir onlara sahip çıkanları aslında yani tam da oradaki işte bir müşterek olarak ortak varlık olarak onların bir toplumsal hukukla idare edilmesinden dolayı korunabilmiş. Akıntı'ya karşı filmini seyretmiş olanlar varsa... ...orada Borçka'da... ...yine Artvin'de, Maçayel köyünde... Evet. E, de, ...bir abi anlatır... E, ...bizim devle, bir devletin hukuku vardır... ...bir de devletin dışında... ...buradaki yayla halklarının... ...vadi halklarının bir hukuku vardır... ...herkes birbirini bilir... ...nasıl kullanacağının böyle bir kadim kuralları vardır... ...buradaki yaylaların, ormanların... ...ve tam da o yüzden... ...burayı koruyabilmişizdir bizler... ...yani yangınlardan, aşırı kullanımdan, kaçak kesimden bu toplumsallık, bu yerellik koruyabilmiştir der. Yani buraya devlet gelip korumaya çalışsa beceremezdi bunu demeye getirir. Ee, tam da öyle bir şey de var. Yani sadece kullanan değil senelerdir onların o varlıkların, müştereklerin ayakta kalmasını sağlamış insanların hiçbir şekilde danışılmadan, isteyip istemedikleri düşünülmeden üst bir akılla oraya giriliyor yani bir de bu var. Yani sadece ilk esere olarak bile hiçbir şey zarar verilmeyecek bile olsa bence e, hakiki bir demokrasi açısından da çok e, şey e, yanlış yani eleştirilmesi evet. gereken bir nokta. İşte 800. yılında onun için Magna Carta'yı da. Evet oraya <gülüyor> gittim. Evet. Getir. Orada da aynı anlayıştı işte. Evet, evet yani içinde yaşayanlarla beraber evet. korunabilmesinin hukuki evet. temeli atılan bir şey Magna Carta. Evet, aslında Magna Carta'yı müşterekler açısından okuyan Peter Linebau buradan bir evet, selam çakmak lazım. <gülüyor> Zamanımız bitti galiba. Evet. Yani bu sefer böyle güncelle çok bağlı bir şey oldu. Senin de özellikle hem Artvin'in hem de Sinop Gerzeli'nin evet. <gülüyor> bağlantıları evet. düşünülecek olursa evet. hemşerilerin hemşerilerinin <gülüyor> de durumunu konuşmuş olduk evet. iyi bir şekilde makbul vatandaş <gülüyor> kimin nezdinde olduğu Ol. çok tartışılır Siz, ama bir var, var muhtemelen açık radyo için makbul vatandaş <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Peki, çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim çok teşekkür ederim görüşürüz Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.